ahiretteki hesap korkusunu kaybetmek gitgide eritmektir. Kafirlerin de zaten en büyük sıkıntısı aslında öldükten sonraki dirilme imanını taşıma işleridir. Ben milyonlarca sene cehennemde yanacağım diye düşünen birisi üç dakikalık bir günaha tevessül eder mi? Sorun buradan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 ee, özel bir Hanefi mezhebi deyimidir. Ee, Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bu üçünün e, görüşünü yansıtan yani mezhep içinde ki bu üç imamın görüşünü yansıtan e, fetvaya veya fıkıh kuralına zahir-ül rivaye denir. Buradan çok önemli bir ayrıntıya geçiyoruz. Şimdi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 Hanefi mezhebinin görüşü olarak bunu yansıtamazsın. İbni Abidin'de de veya başka bir Hanefi mezhebi kitabında olabilir. zahir rivaye ise bizim için bağlayıcılı bu. zahir rivaye, üzerinde görüş birliği yapılan, önemli, kabul edilen fetva demek. Burada tabi bu ince kuralları bilmeyenler,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 külliyatı ihtiva ettiği için son dönemlerde metinler yazılmış. Son dönem dediğim yani Ebu Hanife'den sonraki dönem. Bizim dönemimiz değil. Metinler yazı Bu metinler çok önemli. Yani e, mesela Büyük İbni Abid'in bir metin üzerine kuruludur. Yani metin bütün fıkıh manzum olarak veyahut düz yazı olarak diyelim 100 A daktilo, A4 sayfasına yazılıdır. Veya 50 A4 sayfasına yazılıdır. Bunlara metinler denir. mutun. Bu metinler çok önemlidir. Ne açıdan önemlidir? Yani fıkhın teşbih için söylüyorum anayasası gibidir bunlar. Fıkhın anayasası gibidirle Hanefi mezhebi içinde tabii. Ama diğer mezheplerinde metinleri var. Hanefi mezhebinin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 en büyük yayılışı Orta Asya'dır. Özbekistan, şimdi Özbekistan bu olduğu de. Hala da Hanefi mezebinin en güçlü tatbik edildiği yani böyle bir tür Hanebi, Hanefi teassubu ile yaşandığı yer Hindistan'dır mesela. Hindistan'da büyük enstitüler var, çalışmalar var. Yani orada yapılan çalışmalar belki İslam aleminin başka bir yerinde yok denebilir. Mesela Hanefi mezebinin en güçlü kaynak çalışmaları mesela İhla-ü isimli Hanefi mezebinin ayet ve hadislerden delillerini ihtiva eden çalışma büyük bir külliye Hindistan ürünü yani Hindistanlı Müslümanlar zamanından beri Hanefi mezebinin etrafında büyük hizmetler yapıyor. Mesela Fetevai Hindiye diyor Hindistan'da yazılmış bir çalışmadır etrafında da bir sürü çalışmalar vardır.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 değiştirdiği meseleler. Böyle mesele de çok fıkıhta. Hem Hanefi mezhebinde özellikle İmam Şafii'nin rahmetullahiyle bir eski fıkı var, bir yeni fıkı var. Yani bir fıkı var, sonra ben onları değiştirdim demiş. Yeni fıkı yazdım demiş. Yani bu alemin ictihad düzeyini gösteriyor. Yani böyle bu benim doktora tezim, bunu değiştirmeyeyim, ayıp olur gibi bir dertleri yok.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 o mezebin kitabını okuyarak amel eden sadece kendine güldürür. Hanefi mezebinde fıkıh olarak büyük bir servet var. Nitekim Şafii mezebinde de hadis serveti çok yüksektir. Çok ama deyim yerindeyse yani Hanefi mezhebi fıkıh külliyatı ile kütüphaneleri doldurmuş. Şafii mezhebi de fıkhın yanında bir de hadis külliyatına da ilave etmiştir. İbn Hacer gibi büyük muhaddisler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 yani kıtlık zamanında, zorluk zamanında gelmiş bir halim. Ee, İbni Abidin isimli ismiyle meşhurdur. Kitabı da kendisi de. Reddül Muhtar, Aladdürrül Muhtar. Reddül Muhtar, Aladdürrül Muhtar. İsimli e, meşhur kitabı. Büyük hacimli bir kitap tabii. Yani e, herhalde tahkik edilen baskısı zannediyorum 20 cilde yakın olacak. Büyük boy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 Teneke demek gibi bir şey bu. Bir kavram yani. Sağ bir kavramdır. Gramdan çok bir ölçeyi kullanan Anadolu'da ölçek eskiden kullanılırdı. Şimdi teneke deniyor. Kova deniyor mesela. Bir kova, bir teneke. İşte bir teneke 16 litre mesela gibi. Sağda yaklaşık olarak 3640 gram ediyor. Yani 3,5 kilo civarında bir rakam. Müddü geçer. Müt. Müt aslında avuç içi demek. Avuç içi